Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hayatı Eser Abdülkadir Dedeoğlu Yazan Ayşe Keşir Yöneten Hüseyin Avnoğlu Sevgili çocuklar sizlere Peygamber Hazreti Musa'yı ve başından geçen hadiseleri anlatacağız. Hazreti Yusuf'un hayatını biliyorsunuzdur. Yüce Peygamber İsrail oğullarını Filistin'deki Kenan ilinden alıp Mısır'a yerleştirmiş. Tebliğine orada devam etmişti. Fakat ne yazık ki insanlar Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra sapıklığa düşmüşler. Özellikle de Mısır'ın yerli halkı. İnsanların içinde bulundukları bu yanlışlıktan kurtulmaları, batıl yoldan hak yola gelebilmeleri için, yeni peygamber olarak Hazreti Musa gönderilmiş. Hazreti Musa, peygamberlerin içinde, Ülül Azm denilen beş büyük peygamberden üçüncüsü olup, kendisine kitap olarak Tevrat verilmiştir. Ayrıca, Allah'ın kendisiyle, hususi surette konuşması sebebiyle de Allah'ın konuştuğu kul sıfatını almıştır. Yusuf peygamberin vefatından sonra gerek Mısır'ın yerli halkı gerekse İsrail oğulları dünya hayatına dalıp yaradanı unutmaya başlamışlar. Zaten Mısır firavunları yani hükümdarları da İsrail oğullarının zenginleşip çoğalmalarını nüfus sahibi olmalarını çekemiyorlarmış. Onların gafletlerini, dünyaya olan düşkünlüklerini fırsat bilip, mallarını gasp etmeye, kendilerini de karın tokluğuna bir nevi köle gibi çalıştırmaya başlamışlar. Tabii ki haksızlık, zulüm de almış yürümüş. Bu arada bazı firavunlar, ilahlık iddiasında bulunmaya başlamışlar. Bir nevi köle hayatı yaşayan İsrailoğulları, Zulümden kurtuluş çaresi aramaya başlamışlar. Lakin aralarında birlik beraberlik yokmuş. İşte böyle bir zamanda devrin firavunu bir gece rüyasından korkuyla uyanmış. Hemen kahinlerini etrafına toplamış ve onlara... Ne kara kara düşünüp durursunuz. Bu rüyanın mutlak bir tabiri olmalı. Hadi durmayın öyle bir şeyler söyleyin. Diyerek çıkışmış Oradakilerden e, e, gö Gördüğünüz rüyaya göre bana öyle geliyor ki İsrailoğullarından çıkan bir çocuk Sizin saltanatınızı devletiniz elinizden alacak O çocuk sizin sonunuz olacak Diye cevaplamış Bunun üzerine Firavun Ya demek öyle Çabuk vezire haber salın ''Bugünden itibaren İsrail oğullarından doğan bütün erkek çocuklar öldürülecek. Bir teki, bir teki dahi sağ kalmasın. Çabuk haber salın.'' demiş. Sarayda bu hadiseler vuku bulurken... Yakup peygamberin soyundan bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş. Ve çocuğa Musa adı verilmiş. Saraydan çıkan... Emir kısa zamanda bütün oğulları tarafından duyulmuş Tabii ki Musa'nın annesine de almış bir telaş Oğlunu köşe bucak saklar olmuş Bir gün evden çıkarken Firavun'un adamları gelir de Çocuğu bulur korkusuyla oğlunu Tandır içine saklamış Bu arada bir mucize zuhur etmiş Bebeğin orada olduğunu bilmeyen teyzesi ...ekmek pişirmek için tandırı yakmış. İşte tam o sırada... ...firavunun veziri evde... ...çocuk olup olmadığını araştırmak için... ...çıkıp gelmez mi? Aramışlar, taramışlar. Eee... ...yanan tandırda nereden akıllarına gelsin? Bulamamışlar. Akşam olup da... ...eve dönen Musa'nın annesi... ...feryat etmiş. İşte tam o sırada... ...alevler arasından... ...oğlunun sesini duymaz mı? Kadıncağız... ...oğlunu alıp bağrına basmış. Ve o gece... ...rüyasında... ...kendisine şöyle seslenilmiş. Üzülme... ...ve Musa'yı emzir. Eğer bir kötülük hissedersen... ...onu bir sandık içinde... ...Nil nehrine bırak. Muhakkak ki... ...oğlun tekrar sana gelecek... ...ve ileride kendisine peygamberlik verilecektir. Aradan üç ay geçmiş geçmemiş... ...Musa'ya bir kötülük gelmesinden korkan annesi... ...onu bir sandığın içine koyarak Nil nehrine bırakmış. Ve sarayda hizmetçilik yapan kızı Meryem'e de sandığı takip etmesini söylemiş. İçinde Musa'nın bulunduğu sandık gitmiş gitmiş Firavun'un sarayının önünde kıyıya vurmuş Nil nehrinden sandık içinde bir çocuk çıktı haberi kısa zamanda saraya yayılmış O sırada Firavun'un kızları dermansız bir hastalığa tutulmuşlar Merakla çocuğun yanına varıp Ona dokunur dokunmaz şifa bulmuşlar Firavun bir yandan bütün oğlan çocuklarını öldürmeye devam ederken Saraydaki kadınların Kızların ve hanıma asiyenin ısrarları ile Musa'nın sarayda kalmasına izin vermiş O günden sonra Hazreti Musa Firavun'un bir nevi oğlu gibi muamele görmüş Çocuk ne yapılmış ne edilmişse hiçbir kadından süt emmemiş. Tam sekiz gün böyle geçmiş. Musa'nın kız kardeşi Meryem de sarayda çalışıyormuş. Bir de ben size bir kadın getireyim. Bakalım onun sütünü alacak mı diyerek annesini saraya getirmiş. Kaç gündür doğru dürüst karnı doymayan küçük Musa Annesinin sütünü almış. Böylece annesi de sarayda alıkunulmuş. Gün günü kovalamış. Üç yıl bitip tükenmiş. Bir gün Firavun'u sevmek için Musa'yı kucağına almış. Küçük çocuk onun sakalını tutup yolmuş. Bu hadiseden korkan Firavun sonunu getiren çocuğun Musa olması endişesine kapılmış fakat iyi yürekli karısı Asiye Hazreti Musa'nın önüne biraz ateşle bir avuç inci getirmiş. Çocuğun ateşe uzanıp tutması üzerine bakınız bu daha küçük bir çocuk ne yaptığını bilmiyor diyerek kocasını ikna etmiş. Günler haftalar ve aylar derken yıllar geçmiş. Annesinin terbiyesinde inancında büyüyen Musa yetişmiş bir delikanlı olmuş. Bir gün dolaşmak için şehre indiği vakit İsrailoğullarından biriyle Mısır'ın yerli halkından birinin kavga ettiğini görmüş. Üstün olan Mısırlıymış ister istemez. Hazreti Musa kavgaya müdahale etmiş ve hiç öldürmeye kastı olmadığı halde adamı göğsünden iterken ölümüne sebep olmuş. İşte bu hadise onun hayatının bir dönüm noktasını teşkil etmiş. Kaza ile dahi adam öldürdüğü için Hazreti Musa büyük bir pişmanlık ile Allah'a sığınmış. Hazreti Musa artık Mısır'da duramayacağını anlayarak Şehirden ayrılıp yollara düşmüş Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Annesinin anlattığına göre Yakup aleyhisselamın çıkıp geldiği Kenan diyarından Medyen şehrine varmış Bu şehirde yaşı hayli ilerlemiş olan Şu ayıp peygamber yaşamaktaymış Hazreti Musa bir su başında Şuayb peygamberin kızlarına koyunlarını sulamaları için yardım etmiş. Şuayb peygamber iyi yürekli bir gencin kızlarına yardım ettiğini öğrenince kendisiyle görüşmek istemiş ve yanına çağırmış. Hazreti Musa şuayb peygambere başından geçenleri bir bir anlatmış. Bunun üzerine şu peygamber onun yanında kalmasını hatta kızlarından biriyle evlenip oraya yerleşmesini ve en az sekiz yıl hizmetini görüp koyunlarını gütmesini istemiş. Hazreti Musa da teklifi kabul edip kızların büyüğüyle evlenmiş. Sekiz yıldan fazla orada kaldıktan sonra ailesiyle Mısır'a gitmek için yollara düşmüş. Hazreti Musa soğuk bir cuma gecesi Tur Dağı'na ulaşmış. İşte o gece Hazreti Allah tarafından peygamberlik ile vazifelendirilmiş. Bu vazifenin veriliş sırasında Hazreti Musa Hazreti Allah ile Elindeki çobanlık günlerinden kalma asası ile birçok mucize gösterme selahiyeti verilmiş kendisi. Hazreti Musa daha üç yaşındayken Asiye'nin önüne koyduğu ateşi ağzına götürdüğü için elinde ve ağzında yanıklar olmuş. Bu sebeple konuşmasında bir pelteklik varmış. Toros Sina Dağı'nda mucize olarak bu izler yok olmuş. Ayrıca Hazreti Musa, kardeşi Harun'un konuşmasındaki güzellik ve ikna edicilik sebebiyle kendisine yardımcı verilmesini istemiş. Böylece Hazreti Harun'a da peygamberlik verilmiş. Aradan günler geçmiş ve Hazreti Musa Mısır'a ulaşmış. Kardeşi Harun'la birlikte Firavun'u doğruluğa ve hak yola çağırmışlar. Fakat Firavun onların hiçbir sözüne itibar etmemiş. Firavun Hazreti Musa'ya seni biz büyütmedik mi? Üstelik sen adam öldürmedin mi? Bu senin yaptığın düpedüz nankörlüktür. Eğer bana akıl vermeye devam edersen... ...yemin olsun ki bu senin sonun olacaktır. Peygamberim diyorsun peki... ...bunu nasıl ispat edeceksin? Diye sormuş. Hazreti Musa firavunun bu tavrı karşısında... Açık bir delil olarak mucize göstermiş Asasını yere bırakmış Asa del bir ejderhaya dönüşmüş Önceleri hayrete düşen firavun Küfrün verdiği körlükle mucizeye doymamış Ve daha başka mucizeler istemiş Bir daha bir daha derken e, Firavun bu ikna olur mu? Muhakkak ki sen usta bir sihirbazsın demiş Çıkmış için içinden. daha sonra da dört bir yana haber salıp tanınmış bütün usta sihirbazları sarayına çağırmış O zamanlar sihir pek rağbetteymiş Maksadı bir yarışma tertip edip Musa'nın mağlubiyetini seyretmekmiş Firavun ve sihirbazlar kendilerinden o kadar eminmişler ki... ...gözleri başlamış. Sihirbazlar bütün maharetlerini sergilemişler. Ortaya attıkları ipler şekilden şekle bürünmüş. Seyircilerin gözleri boyanmış. Sıra... ...Hazreti Musa'ya gelince... ...Allah'ın izniyle yere bıraktığı sopası... ...dev bir ejderha olmuş... Diğer sihirbazların bütün malzemelerini yutuvermiş. Sihirbazlar mesleklerinin sırlarını, bütün inceliklerini, en ince teferuatına kadar bilirlermiş. Musa'nın yaptığının bir sihir olmayıp ilahi bir güçle olduğunu anlayıp derhal iman etmişler. Onlarla birlikte İsrail oğullarından ve Mısır'ın yerli halkından pek çok kimse de iman etmiş. Bu hal karşısında öfkeden kuduran firavun hiddetle etrafına tehditler yağdırmaya başlamış. Hepinizi asacağım. Görün bakalım. Efendiniz kimmiş? Sizi kim kurtaracak elimden bakalım? Hepinizi fırınlara doldurtacağım. Ellerinizi, kollarınızı kestirteceğim. Diye kükremiş tehditler savurmuş. O günden sonra Firavun zulümlerine yenilerini katmış. Hatta Hanım'ı Asiye'nin de iman ettiğini öğrenince hiç çekinmeden onu da işkenceyle öldürtmüş. Hazreti Asiye son nefesini vermeden Cebrail aleyhisselam ona şehadet şerbeti içirmiş Hiç acı duymadan ahirete intikal etmiş Firavunun zulmü karşısında Allah inanan kullarını korumak için Firavuna afetler belalar veriyormuş Üç yıl boyunca Mısır kıtlıktan inlemiş Bir müddet sonra tam sekiz gün Ay ve güneş görünmemiş bu süre içinde hiç durmaksızın yağmur yağmış Yağan yağmurun şiddetinden korkan Firavun Hazreti Musa'ya Ey Musa Rabbine dua et Et bu felaketi başımızdan uzaklaştırsın Sana ve getirdin dine iman edelim diyerek yalvarmış dur. Firavun'un bu sözleri üzerine Hazreti Musa'nın duası ile yağmur dinmiş ve ardından topraktan boy boy bitkiler fışkırmış. Ecel korkusu geçince kafirler verdikleri sözleri unutup iman etmekten vazgeçmişler. Şiddetli yağmurun dinmesinden yaklaşık bir ay sonra bütün Mısır'ı çekirgeler istila etmiş kafirlerin evleri, yiyecekleri, giyecekleri, çekirgelerin hücumuna uğramış. Bakmışlar ki kurtuluş yok. Çaresiz Hazreti Musa'nın kapısını tekrar çalmışlar ve yine iman edeceklerini söylemişler. Hazreti Musa'nın duasıyla gelen şiddetli bir rüzgar çekirgeleri alıp götürmüş. Fakat kafirler Yine sözlerini tutmamışlar. Çekirge istilasının ardından Allah kafirlere bit ve haşerat musallat etmiş. Evvelce çekirgeler sadece yiyecekleri yerken, Bitler insanları yemeye, kanlarını emmeye başlamışlar. Önceden olduğu gibi kafirler yine Hazreti Musa'ya yalvarmışlar. Afet başlarından gidince de, Artık hiç şüphesiz sen bir peygamberden çok usta bir sihirbatsın diye alay etmişler. Afetler birbirini takip etmiş. Haşerattan sonra kurbağa yağmaya başlamış. Ardından kafirlerin ne maksatta olursa olsun el attıkları sular hemen kan veriyormuş. Susuzluktan kırılmalarına rağmen kafirler... Yine imana gelmemişler. Hatta ve hatta... ...Hazreti Harun'u öldürmeye dahi kastetmişler. Bütün bunlardan sonra Allah... ...Hazreti Musa'ya Mısır'dan çıkmalarını vahyetmiş. Bu emir üzerine... ...Hazreti Musa ve müminler... ...bir gece gizlice toparlanıp yola çıkmışlar. Önceleri onlardan kurtulduk diye... ...sevinen firavun... ...tekrar dönerler korkusuyla... ...peşlerine düşüp takip etmiş. Eyvah! Eyvah yakalandık! Firavun ve adamları arkamızdan yetişti. Önümüz Kızıldeniz... ...arkamızda kafirler. Ey yüce peygamber! Ey Musa! Şimdi ne yapacağız? İşte tam o sırada... ...Allah... Hazreti Musa'ya asasını denize vurmasını emretmiş Hazreti Musa emri yerine getirince de Denizin üzerinde 12 kara parçası adeta birer yol olacak şekilde belirivermiş Hemen 12 kola ayrılan müminler sağ selamet karşı kıyıya ulaşmışlar Arkalarından firavun ve askerleri de denizin içinde açılan yollara girmişler fakat yollar birer birer kapanmış. İşte Firavun bu defa kurtulamamış. Son nefesinde iman etmek istemişse de kabul olunmamış. Ordusundan bir tek asker dahi kıyıya ulaşmaya muvaffak olamamış. Can bedenden ayrılmadan pek çok defalar önünde imkan varken iman etmeyen Firavun ve adamlarının Ümitsizlik anındaki imanı onları kurtaramamış. Hazreti Musa'nın iki kola ayrılan kuvveti yeniden Mısır'a doğru sefere çıkmışlar. Zafer kazanıldıktan sonra ahalinin başına kendilerinden birini getirerek Hazreti Musa'nın yanına dönmüşler. Bu sırada ilahi bir emir. Musa aleyhisselama kavmini vadondan topraklara götürmesini söylemiş. Ve yolculuk başlamış. Hazreti Musa ve kavmi Filistin'e vardıklarında oraların gayet kuvvetli bir kavim tarafından zapt edildiğini görmüşler. İsrail oğullarında bir çözülme... Büyük bir panik yaşanmış Fitne ve isyan almış yürümüş Hazreti Musa'ya karşı gelmişler O kadar güçlü bir kavmin üzerine yürüyüp helak mı olalım? Musa bizim yok yere ölmemizi mi istiyor? Yenileceğimiz vesbelliyken harbe girmenin alemi var mı? Musa gitsin de Rabbi ile orada kendi savaşsın biz burada neticeyi bekleyelim demişler. Böylece İsrail oğulları savaştan kaçıp tembelliği seçmiş, ileriye değil geriye gitmek istemişler. Fakat Hikmet ilahi dönüp dolaşıp ilk çıktıkları yere varıyorlarmış. Bulundukları yer 12 fersahlık bir çöl. Hazreti Musa Kam'inin, ...bu çöl ile cezalandırıldığını... ...burada yaşamaya mahkum olduklarını anlamış. Ya Musa bu nasıl iş? Keşke harbe gitseydik. Ölenlerimiz şehit olur kalanlarımız da refah bulurdu. Şimdi ise hepimiz bu çöle saplandık kaldık. Ey Musa bizim için dua et. Açlıktan harap olduk. Çoluk çocuk ölüp gideceğiz. Bakın, bakın. Musa duasını bitirir bitirmez, bıldırcın kuşu ve kudret elvası yağmaya başladı. Bir de buraya bakın. Musa'nın asasını vurduğu taştan tam 12 akar çeşme meydana geldi. Şükürler olsun. olsun. Şükürler Günler olsun. olsun. olsun. Kurtulduk. Kurtulduk. Nimetler verdi. Ne çeşmeden sular kesilmiş? Ne gökten yağan nimetler. Bu hayat tam kırk yıl sürmüş. Lakin İsrailoğullarının nankör yüzleri tekrar ortaya çıkmış. Sebze isteriz, meyve isteriz diyerek taleplerde bulunmaya başlamışlar. Çektiklerini çabucak unutmuşlar. Hz. Musa ise kavmine ilahi hakikatleri öğretmeye... Onları doğruluğa çağırmaya devam ediyormuş. Hatta içlerinden bazıları atalarının taptığı putlara tapmak istediklerini söylemişler. Hazreti Musa'nın tepki ve hiddetini görünce vazgeçmişler. O zamana kadar Hazreti Musa İbrahim peygamberin dini üzerine tebliğle bulunuyormuş. Kendisine yeni bir şeriat verilmemiş. Hazreti Musa bir müddet sonra kardeşi Harun peygamberi kavminin başında bırakarak Tur dağına Allah'a yalvarmaya çıkmış. Kavminin kendisini yalanlamasından endişe ettiği için de yanına iyi insanlardan yetmiş kişi almış. Tur dağına varınca yanındakileri dağın eteğinde bırakarak tepelere tek başına çıkmış. ...tam kırk gün süren yalvarmadan, ...çileden sonra, ...Hazreti Musa, ...ses ve harf olmadan, ...Allah'la konuşmuş. Bu sırada, ...kendisine, ...yeni bir şeriat, tebrat ve on emirin yazılı olduğu levhalar verilmiş. Hazreti Musa'nın, Tur Dağı'ndan inmesinden birkaç gün önce Samiri isminde bir münafık peygamberlerini bekleyen İsrail oğullarının elindeki altını mücevherata almış eritip bir buza şekline sokmuş. Maharetli bir kuyumcu olan Samiri bir takım oyunlarla buzağa ses ve hareket verip etrafında ibadet etmeye başlamış. İşte sizin Rabbiniz. Musa da bunu aramak için tur dağına çıktı. Görüyorsunuz, Rabbiniz sizin yanınızdadır demiş. Hazreti Harun ne yaptıysa dinletememiş. Ve Samiri'ye inananlar çoğalmış. Hazreti Harun'un gayretleri boşa çıkmış. Onu öldürmekle tehdit etmişler. O da fitneye meydan vermemek için... Hazreti Musa'yı beklemenin daha doğru olacağını düşünmüş. Turdağından elinde mukaddes kitapla dönen Hazreti Musa kavminin içinde bulunduğu sapıklığı görünce hiddetlenmiş. Bu ne hal diyerek kardeşi Hazreti Harun'a çıkışmış. Peygamberlerini gören İsrail oğulları Yaptıklarından pişmanlık duymuşlar. Samiri de kimseye yaklaşmamak ve kimsenin ona yaklaşmaması şartıyla serbest bırakılmış. Yani o kime yaklaşırsa ya da kim ona yaklaşırsa her ikisi birden sıtmaya tutulmuş gibi titrermiş. Bu hal üzerine Samiri kendi kendine çölde ölüp gitmiş. Bir müddet sonra İsrail oğulları, Ya Musa, bu hükümler bizim için çok ağırdır. Bizim için daha kolaylaştırıcı bir şey yok mudur demişler. Hazreti Musa'nın getirdiği hükümleri kavmi işte böyle karşılamış. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Tur dağını yerinden koparıp kavmin üzerine tutmuş. Hz. Musa da Eğer bu hükümleri kabul etmezseniz Bu dağ üzerinize çekecektir Diyerek onları ikaz etmiş İsrail korku ile Sol yanaklarını toprağa sürüp Secde ederken Sağ gözleriyle de Acaba dağ üzerimize düşer mi diye Yukarıya bakmışlar Yahudiler arasında Yahudiler arasında bu şekilde secde etmek bu hadiseden sonra adet haline almış. Bu arada kavminin emirleri ağır bulması üzerine Allah'a dua eden Hazreti Musa onların arzusunu yerine getirmiş. Tevrat'ın hükümleri 300 hüküm halinde toplanmış. Hazreti Musa'nın hayatını anlatıp ...Karun'dan bahsetmemek olur mu? O, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan sonra... ...İsrail oğulları içinde en hatırı sayılır kiriziydi. Sahip olduğu ilim sayesinde... ...Hazreti Yusuf zamanından kalma hazineleri bulmuş... ...çok zengin olmuş. Sadece hazinelerinin anahtarlarını... 40 deve ancak taşıyabilirmiş... Zaman zaman malının çokluğundan dolayı yaptığı taşkınlıkları Hazreti Musa müsamah ile karşılarmış. Hazreti Musa malının zekatını vermesi gerektiğini söyleyince... ...Karun buna iyice kızmış Hazreti Musa'ya bir komplo tertip etmiş. Zina yaptığı yolunda iftira atmış... Ya sabloyo! Ya sabloyo! Ya sabloyo! Kâsir, yereliyor. Kâsir, kâsir. Kâsir, kâsir. Bakın. Bakın yarılan yer sadece Karun'un etrafı. O ve iki adamın nasıl da yerin içine giriyorlar. Bakın Allah'ın kudretine bakın. Bakın. Farun ve Hazinesi... ...yerin dibine battıktan sonra... ...ona benzeyen... ...onun gibi malına güvenip... ...Allah'a eş koşan pek çok müşrik de... ...mallarıyla birlikte... ...yerin dibine geçmişler. Bu arada... ...İsrailoğulları çöldeki cezalarını... ...çekmeye devam ediyorlarmış. İklime ayak uyduramayanlar... ...tembeller... ...birer birer ölürken... ...zor hayat şartlarına... ...uyum sağlayan... Yiğit yeni bir nesil yetişmiş. Beklenen müddet sona erdiği için... ...vadolunan topraklara... ...Filistin'de Kenan diyarına doğru yeni bir yolculuk başlamış. Fakat o topraklara... ...daha önce yerleşmiş olan... ...ve İsrailoğullarının harpten kaçtıkları kavim onlara... Geşiş için izin vermemiş. Çıkan muharebede İsrailoğulları galip gelerek Şeria Nehri kıyılarına inmişler. Zaferden sonra Hazreti Musa ana yurtları olan bu diyarları kavmine işte vaad olunan topraklar diyerek göstermiş. Hazreti Musa'nın hayatını anlatıp onunla Hızır Aleyhisselam arasında geçen hadiseyi anlatmamak olur mu? Bir gün Hazreti Musa kavmine vazederken ederken içlerinden biri Ya Musa insanların en bilgilisi kimdir diye sormuş. Musa aleyhisselam bu soru üzerine bir peygamber olduğu için tabi olarak ben cevabını vermiş. Bu hal üzerine Cenab-ı Allah İki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki o senden daha alimdir diye bildirince Hazreti Musa o kimseye ulaşmak istediğini bildirmiş. Bunun üzerine Cenab-ı Allah bir balık alın, bir kabın içerisine koyun, birlikte yola çıkın. Balık nerede kaptan çıkıp kaybolursa o kimseyle buluşacağın yer işte orasıdır buyurmuş. Musa aleyhisselam yanına bir yardımcı alarak Allah'ın buyurduğu üzere hazırlanarak yola çıkmış. Üç gün, üç gece yol aldıktan sonra bir kayanın dibinde konaklamışlar. İşte tam o sırada balık kaptan çıkıp denize dağı. Hazreti Musa uykudan uyandığında yol arkadaşı olan genç kendisine bunu anlatmayı unutmuş. Tekrar yola koyulmuşlar. Uzunca bir müddet sonra genç yardımcısı... Çok affedersiniz efendim. Kayanın dibinde konakladığımız zaman balığın kaptan çıkıp denize ulaştığını size bildirmeyi unuttum. Balık şaşılacak şekilde canlanıp denize doğru yol aldı gitti Arkadaşının bu sözleri üzerine Hazreti Musa beklediği hadisenin olduğunu belirtmiş ve geldikleri yolu takip ederek geri dönmüşler. Kayanın yanına vardıklarında orada bir zatın yatıp uyumakta olduğunu görmüşler. İşte o zat Hızır aleyhisselamın ta Musa peygamber kendini tanıtınca Hazreti Hızır İsrail Musa'sı mı karşılığını vermiş. Bunun üzerine Hazreti Musa onun sahip olduğu ilimleri öğrenmek için buralara kadar geldiğini söylemiş. Hızır aleyhisselam bu talep karşısında sen asla benimle sabretmeye güç yetiremez. Musa peygamber sabredicine dair söz verince Hızır aleyhisselam ''Sakın ola ki ben anlatıncaya kadar bana bir şey sorma.'' demiş... ...ve yola koyulmuşlar. Hızır ve Musa aleyhisselam birlikte yola çıkmışlar. Bir gemiye ücretsiz olarak binmişler. Fakat bir müddet sonra... ...Hazreti Hızır... ...geminin suya yakın yerinde bir delik açmaya başlamış. Musa aleyhisselam... Hayretler içinde kalmış ve hislerini gizleyememiş. Hızır Aleyhisselam da verdiği sözü hatırlatınca... ...özür dileyip susmuş. Bir limana varınca gemiden inen iki arkadaş... ...kendi hallerinde oynayan bir grup çocuk görmüşler. Hızır Aleyhisselam çocuklardan birini tutup öldürmüş. Musa peygamber yine sabredememiş... ...ve verdiği sözü unutmuş... Sözü kendisine hatırlatılınca da özür dileyip tekrarlarsam beni arkadaşlığınızdan uzaklaştırın demiş. Birlikte tekrar yollara koyulmuşlar. Bu defa bir kasabaya varmışlar. Eee yolculuk hali bu. Hazıkları malzemeleri tükenmiş. Kasaba halkı ise onlara yardım etmekten... ...onları ağırlamaktan kaçınmış cimrilik etmiş. Nihayet yıkık bir harabede bir duvar dibine varmışlar. Hızır aleyhisselam yıkık olan o duvarı eliyle düzeltip onarmış. Onarmış ama Musa peygamberinde sabrı tükenmiş. Bizi misafir etmekten kaçan bu cimri insanlara nasıl oluyor da iyilikle karşılık veriyorsun? Hiç olmazsa bir ücret mukabilinde duvara onarsaydın demiş Demiş demesine de Ayrılık vakti de böylece gelmiş çatmış Hızır Aleyhisselam Arkadaşına dönerek sabredemedin Ve ayrılık vakti geldi Lakin Sana evvelce yapmış olduğum hareketlerin hikmetini bildireceğim Gemiye zarar verişimin sebebi o gemi on yetim kardeşe aittir. Ve bizden sonra gidecekleri memleketin hükümdarı, Beğendiği her gemiyi zapt ediyordu. Ben gemide bir kusur bulunsun, Hükümdar beğenmesin diye o deliği açtım. Gelelim çocuğa. O masum, güzel görünüşlü çocuk, Büyüdüğünde azgın bir kafir olacaktı. Ve de anne babasına ettiği zulüm ile onların da küfrüne sebep olacaktı. Ben onların imanını kurtarıp, Hayırlı bir evlada sahip olmaları için o çocuğu öldürdüm. Çünkü hayırlı bir çocuk, Bunun ölümüne bağlıydı. Onardığım duvara gelince, O duvar iki yetime aittir. Ve altında dedelerinin gömdüğü, bir sandık hazine vardır. Çocuklar yetişip büyümeden, duvar yıkılırsa, hazine başkalarının eline geçer, he onlar da istifade edemezler diye duvarı tamir ettim. Hızır aleyhisselam, yaptıklarının hikmetini bir bir Hazreti Musa'ya anlatmış, o günden sonra tam 18 gün daha arkadaşlık etmişler ve ayrılık vakti geldiğinde, Hızır Aleyhisselam, Hazreti Musa'ya, ilim ancak amel etmek içindir. Sadece bu sebeple ilmi iste, diyerek nasihattı. Her peygamber, bir vazifeyle görevlidir, ve gün gelir görevleri sona erer. Hazreti Musa'nın da görev suresi, Gün gelip nihayetlenmiş Kavmini Vaad topraklara getirip Onlara yeni bir şeriat ile tebliğde bulunmuş olan Hazreti Musa Yerine halife seçerek Onun emrine girmelerini söylediğinde Kavmi Ayrılık vaktinin geldiğini anlamış Hazreti Musa'dan kendilerine Bir emanet bırakmasını istemişler O da Allah'ın emriyle Tevrat ve on emir gibi mukaddes emanetlerin saklanması için bir sandık hazırlatmış. Hazreti Musa Tevrat'ı çoğaltmak için katipler tayin etmiş. Bizzat kendi elleriyle de bir nüsha yazarak sandığın içine koymuş. Hazreti Musa Yerine seçtiği Yuşa bin Nun'un ellerinden tutarak bir tepeye çıkmış. O sırada Azrail aleyhisselam insan suretinde yanlarına gelince de onu azarlamış. Hazrail bu hali Allah'a arz etmiş. Cenab-ı Hak eğer kulum hayat istiyorsa elini bir sığırın üzerine koysun. Onun kapladığı kıllar adedince ömrünü sürsün diye bildirmiş. Hazreti Musa daha sonra akıbetinin yine ölüm olacağını öğrenince o halde bu emir şimdi yerine gelsin diyerek teslim olmuş. Hazreti Musa yuşa ile kucaklaşırken onun kucağında ruhunu teslim edip yansız kaldı. Kuşa mahzun bir şekilde halkın yanına dönünce peygamberi öldürmekle itham edilmez mi? Neyse ki hadiseye şahit olanlar çıkmış da halk peygamber vekirini serbest bırakmış. Musa aleyhisselam kavminin sapıklığa düşmesinden endişe ettiği için kabrinin gizli kalmasını arzu etmiş ve kabri, Asla Yahudiler tarafından bilinmemiştir. Çocuklara dini hikayeler